...usuller farklıdır. Hacı Alaaddin Attar Kudsesir Ruh gibi bazı meşayih, yani intisap edenlere nazaran gaflet, hatara, vesvese ve hayali konuşmaları engellemek maksadıyla nef-i ispat virdini, celal virdi gibi telkin ettiler. Bunlar masivayı nef-i etmek için, La illallah. Eşit, Allah-u Teala'dan başka hiçbir maksat yoktur manasını kastettiler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 Muayyen vakitlerin dışında nef ispat isbat zikrinin devamını tercih ve tayin ettiler. Zikir, onlarca meşru vakitlerde şanlarına en layık nef ispat isbat manasını tasavvur etmekle dil ile tehlildir. Çünkü şeriatin emrettiği zikirlerin hepsi dil iledir.